Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalâtü vesselâm ala seyyidil murselîn Muhammedin ve âli ve sahbi ecmaîn. Kabirle ilgili, ölümle ilgili, ahiretle ilgili tabii ulemanın beyanlarından sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz inşallah. Rabbim ahirete uyanık gitmeyi nasip eylesin, Amin. gafletle ölmekten muhafaza eylesin. Amin. Devamlı kabirden, ölümden, ahiretten bahsetmek suretiyle inşallah nefslerimizin günahları olan meylini azaltacağız. Hatta yok edeceğiz inşallah ve ibadat taatlerden zevk almaya başlayacağız, neşat bulmaya başlayacağız çünkü o zaman Ebedi ahirete sermaye lazım. Nasıl para kazanırken, kar gelirken adam yorulduğunu bilmez? Yani bakıyorsun, Efendimiz Hazretleri aleyhi ve sellem derdi iyi ki gece var. Eğer ki bu gece olmasa hep gündüz olsa, dünyayı çok sevenler uykusuzluktan ölürler. Çünkü neden? Dükkan açık olur. Tükan açık olunca, gündüz olunca herkes anlaşıp aynı saatte dükkanı kapatmaz gece olunca herkes kapatıyor hep gündüz olsa adam şimdilik dükkanı açık tutar farklı müşteri geliyor biraz daha, biraz daha, biraz daha adam ne eve gider ne yatar çünkü devamlı para kazanan adam iş, işlek yerde olanlar var sıralı dükkanı açsa para kazanır yani adam da dünyayı severse uykusuzluktan ölür onun için öyle geceyi yaptı ki istirahat olsun yani herkes birden gitsin öbür türlü o uyanır o uyur denge düzen bozulur diye yaptı buyururdu şimdi dünya parası gelirken adam kar ederken hiç yorulduğunu hissetmez 20 saat 30 saat 50 saat bazıları da hobileri var işte ne diyeyim sana maç ederken maç seyreder dizi seyreder 300 sayılı mesela 360 diyelim şeyli diziler var. Adam diyor ki işte arkasına gelecek onu merak ediyor ya. devamlı onlar da heyecanlı yerinde bırakıyorlar falan. 360'ı bir arada olsa diyor peş peşe verseler hiç uyumam seyrederim. Hakikaten ha. Böyle insanlar gördüm yani. Dizi meraklıları, şey meraklıları acayip bir şey. Şimdi ibadet işine gelince ibadette insanlar gevşek. 20 rekat teravih zor geliyor hele bir de hatimle kılınarsa adam şey, geçen gün arkadaş anlatıyor şey, Yavuz Selim camiinde başladık da son gecede orada bitiririz inşallah hatimin bitiminde de bulacağız ganimetler inşallah dağıtılırken yetişeceğiz yani bu şeyde bizim geldiğimiz seferde doldu bayağı dışarlarda da cemaat varmış yani ilk gece katıldık sizlere katılmış olanlarınız vardır Adam biri iki rekatı kılmış, bakmış pabuç bağlı, pabuçlarını almış bir kaçıyormuş. Millete bakıyormuş adam niye kaçıyor. Yani herhalde başka camiye mi yetişecek bilmiyorum. Yani yandık diyormuş adam yani. Tabii. Halbuki ne kadar e, hafif kıldırdı Abdullah Hoca yani. Kısa kıldırdı. Yani kıraatı seri. Seri okuyor, düzgün okuyor. Yine de efendim insanlar istemiyor yoruluyor Kur'an dinlemekten yoruluyor. Halbuki iki rekat namaz gibi mahşerde 50 bin sene öyle kolay geçecek inşallah. Efendim insanlar ibadete geldiğimiz soğuk, üşen, geç. Allah muhafaza munafık alametlerinden biri bizde bulunmasından Rabbim korusun. Amin. Amin. Allah'ın dostları namaza doymaz, ibadete doymaz, zikre doymaz. Çünkü kabiri hatırlıyor. Ölümü hatırlıyor, uykusu kaçıyor, veliler böyleydiler. Biz cehenneme düşünmekten uyuyacak vakit bulamadık, derlerdi. E biz tabii uyuyoruz, istirahat ediyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Mevla bize helal etti, mübah etti. Fakat gaflet çok arttı bu zamanda. Şimdi bu televizyonlar, internetler, bunlar insanı kendi başına dururken bile oyalıyor, boyalıyor. Eskiden insan bir yere giderdi de, birkaç insanlarla günah işlemek imkânı bulurdu. E şimdi insan bir yere gitmeye de lüzum kalmamış. Bütün pislikler elin altında yani. Her programa girebilir. Her oyuna girebilir. Her kumara girebilir. Kumar bile var internetlerde. Her şey var. Cenneti kazanmaktan başka her şey var. Belki bizim sitelerden cennette kazanan olabilir. Haydi adam onu dinliyor, hidayet bulanlar da var. Onları da şey yapmayalım ama Hayra konuşan ne kadar az. Hayra arayan ne kadar az. Onun için Ramazan-ı Şerif geldi. Bir münadi nida diyor. Allah Teala bir meleğin nida ettiriyor yani. Ramazan-ı Şerif geldiği vakit. Kulağınızda küpe olsun bu. Hatta mesela telefonunuza kaydedin arada bir çalsın. Size hatırlatsın. Ya el hayri ekbil. Ya baği'ş şerr ekser. Bir münadi nida eder. Ramazan'ın her gecesinde bu var. Allah kalp kulaklarımızı açık eylesin. Amin. Ey hayır arayan yönel, ey şer arayan vazgeç. Ramazandasın. Başka aya güne benzemez. Belanı bulursun. Onun için hayır mı arıyorsun? Tam zamanındasın. Allah binden fazla bir rekat namaz bin rekattan fazla ediyor. Şer yapıyorsan vazgeç. Çünkü Ramazan şeriftesin. Ramazan şerifteki şerler, günahlar ve haramlar başka aya benzemez. فَتَّقُوا شَهْرَ رَمَضًا Ramazan ayından sakının. Ne demek? Onda Allah'ı kızdırmaktan sakının. Rabbinizi onda gazabettirmeyin Çünkü Allah size on bir ay verdi. كَالِ اللّٰهُ لُكْمَهَدَ عَشَرَ شَهْرًا تَتَلَذَّدُونَ ف۪ي On bir ayda her lezzet verdi size. Mesela cima serbest. Ama Ramazan'da şimdilik 15 beş saat belki oruçken cıma yasak oldu. E sen şimdi bana ne? E sen sana ne tabii ki benim gibi ihtiyar isen sana ne de. Adamlar genç, yeni evlenmiş yani. Mübarek adam. Bir şeyden haberin yok. Sen hiç genç olmadın mı? Ne unutuyorsun genç hallerini? oluplar var. E şimdi zordur yani oruç. Adam iftarı Efendim ile açan var. Adam diyor ki hurmadan evladır diyor yani. Öbürü zaten hurme. Kadının adı da hurme Arapçada. Hurme. Öbürü hurma diyoruz ona. Kadın ne neydi? O Arapça değil, Temre hurma, temre de. E adama Mevla bu 11 ayı size verdi. Lezzet alın. Yani 11 ayda sana cima yasak bir saat yok. Değil mi? Ancak namazı kaçıracak, farz namazı kaçıracak zamanda yapılmaz. Farz namazı kılmadın. Namaz kılacak kadar vakit kalmışsa o zaman haram. O ayrı bir şey. Çünkü farz namazı e, eda etmekten başka bir ibadet o zaman yapılmaz. Hiçbir yemek de yenmez, su da içilmez. Yemek yemek, su içmek, oruçsuz helal. Helal ama ikindiye beş dakika kaldı, adam öğleni kılmamış. Bu adama şimdi orada yediği de haram, içtiği de haram, eşiyle teması da haram, hepsi haram oldu. Niye haram oldu? Oruçtu değiliz. Ama namaz geçiyor. O namazı kılmakta o başka dakika kalmadı. Oraya sıkıştırdığın zaman o dakikada her şey haram oldu. Anladın mı şimdi? Bu ayrı bir şey anlatıyorum şimdi. Çünkü efendimiz Hazretleri derdi, farz namaz vakti girdiği zaman adamın üzerinde dolanır derdi. Dolanır, dolanır, dolanır, konmaz. Ya beni alırsın ya cezamı alırsın. Efendimiz Hazretlerinin tabiriyle katasallahu aleyhi. Yani namaz diyor ki sana, ya beni alırsın ya cezamı alırsın. Yani 80 sene cehennem. Bekler, bekler, bekler. Sen işte bir iftita tekbiri e, alıp da tabi abdestini önceden hazır edeceksin o da ayrı bir şey abdest de insan için bir dakikalık iş abdest alıp da farz namaza tekbir alıp tabi ki sabah namazında güneş doğmadan bitirmek lazım diğer vakitlerde bir rekatı kurtarırsan kazaya kalmamış olur bir rekatı kurtarırsan kazaya kalmamış olur sabah da öyle değil sabah selam vermeden güneş doğarsa kazaya kalmış olur Burada fark var ama, e, efendim, ilk akşam güneş batmadan مَنْ اَذْا اَفَنْ صَلَّى رَكَاتَ مِلَ الْعَصَرِ قَبْلَا تَغْرُبَ الشَّمْسِ فَقَدَيْ لَرَكَ Güneş batmadan ikindiden bir rekatı kavuşturan ikindiye kavuştu buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için, ne zamanki namazın işte farzını konuşuyoruz. Hadi sünnetleri falan da geçtik. Farzı kılmaya vakit geldi, daraldı. İşte bir rekat bir dakikada kılınsa en hızlı. Oradan aşağı namaz olmaz zaten. Bu vakite gelende ne oldu? Konuşmak haram oldu. Normalde konuşmak niye haram olsun? Ben sana diyorum ki, nasılsın? Sen diyorsun, iyi misin? Konuşmak haram oldu. Yemek haram oldu. İçmek haram oldu. Hanımınla temas haram oldu. Hepsi haram oldu. Çünkü neden? Namaz vakti başka kalmadı. Farzın geçiyor. O zaman Efendi Hazretleri derdi, baktı ki adam namaza durmadı, cezası başına kondu derdi. Ya beni alırsın ya cezamı alırsın. 80 sene yanarsın. Böyle bekler derdi. Son vakta gelince başına biner derdi. Efendi Hazretlerinin vaazları böyleydi. Öyle anlatır ki hiç kafandan çıkmaz. Allah istifade etmek nasip etsin. Başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. Amin Allahum salli ve sellem Muhammed ve ali Her şey ondan. Yani ne öğrendik, ne okuduk Allah demek, her şey ondan. Yani ne kadar hakkı var üzerimizde, kıyamete kadar da ödeyemeyiz, ediyor diyemeyiz Ancak O bize lütfedecek, helal edecek haklarını. Sizin üzerinizde de haklar var. Bütün vaazlar ondan geliyor yani. Şimdi, tabii ki dinleyenler için. Burada da Mevla size buyuruyor, on bir ay verdi. Yani bütün lezzetler, meşru lezzetler helal. Ve لَهُ شَعْرَ Bir ayı kendine ayırdı. Bir ayı kendine ayırdı. Yani Ramazan-ı Şerife Allah oruçla ve teravihle ve kıyam ile. Gündüzleri sıyam, geceleri kıyam. Kıyam ne demek? Teravih. Ama yani şimdi kılınan teravihlerin Allah kabul etsin. Tabii ekseri camilerde kılınan teravihler pek kıyama da benzemiyor. Çünkü kıyam ayakta durmanın biraz fazla olduğu bir namazdır. Yani tabii ki Herkes hatimle kılamaz ama Surelerle kılar, el tara keyfeden aşağı surelerle kılar İşte her son rekatta kulüvallah okusa mesela Birinci inna atan, ikinci de, de kulüvallah Birinci inna anzen, ikinci de Bu da çok Kulüvallah Kur'an'ın üçte biri E sen okursan her son rekatta On tane kulüvallah okumuş olur imam On allah okusa Efendim e, Yani ne yaptı şunu oraya? Üç altı dokuz, üç hatim yaptı, fazlası da var Bir de üçte bir sana fazladan kalıyor Bunlar sahih hadislerle sabit. Teadil zülzül Kur'an. E kul ya'l kafirun'' okusa teadilu Kur'an. Kur'an'ın dörtte birine denktir. ''İda zülzüle'' okusa teadilu ruba'l Kur'an. Kur'an'ın dörtte birine denktir. Yani 6600 bin küsur ayetten işte dörde böl. Yani hemen hemen 2000'e bin, yakın e, ayet-i kerimeye denktir bir tanesi. ''Ela kümüt tekâfir'' okusa e, e, bin ayettir. Hadis-i şerifte hakim müstedrek'te rivâd ediyor. Buyuruyor ki bin ayet oku okuyamaz mısınız? Ya Resulullah kim binayet okuyabilir? Binayet çok. Yani Kur'an'ın da biri. Yatmadan evvel bir de diyor. Yatmadan evvel binayet okumaktan aciz mi kaldınız? E hacracu radikum. En yakın fatih Binayet okumak nedir ya diyor aciz mi kaldınız? Diyorlar ya Resulullah zaten yani yoruluyorlar gündüz çok şey diyorlar, işte yatacaklar bir de teheccüte kalkacaklar. E bir de teheccüte kalkmadan evvel efendim binayet yatmadan evvel. <gülüyor> zaten teheccüt oldu. Dediler, Ya Rasulallah Eyyûnâ e, güzellik Hangimizin buna gücü yeter? E burda elâhâkü müttekâsûr elfu âyetin Bir elâhâkü müttekâsûr okusanız, bin ayettir. Ya bu kadar sayı hadisler ve şerifler var, İnşallah bir kitap hazırlıyorum Benim hazırlamaya niyet ettiğim kitaplara bakarsanız bin sene yaşamam lazım O kadar da yaşayamayacağıma göre Beni çok konuşturmayın Bana çok iş yaptırmayın, dünya işlerini üstümünden alsınlar arkadaşlar ben oturayım, kitap yazayım. Bir vaaz, bir kitap. Başka bir şey yok. Yemeği bile çiğinecek şeyler yemek istemiyorum. Çok meşgul ediyor. Böyle sıvı olsa biraz bir şey içsem yeter. Ya ağzımı burnumu şey ediyorum iki saat. Kürdan lazım. Kürdansız. Yemek yedin, kürdanla halal kullanmadın. Melekler eziyet duyuyor. E şimdi yatsı teravi kılacaksın. E kürdan da kullanmıyorsun, misvak da kullanmıyorsun. Ondan sonra namaza duruyoruz. Ne oldu? Meleklerin canı çıktı. O kadar eziyet duyuyorlar ki ağzında görevli melekler var ya bu bölgedeki görevli melekler ya bunlar da tereyağı yedirdi bana şimdi meleklere eziyet başka bir şey yok habralarımı da iyi yıkayamadım neyse tereyağı temiz bir şey amma ve lakin temizde azami derecede reyat. azami şimdi, misvak kullandım elhamdülillah efendim ağzının kanamayacağından emin olanlar namazdan evvel kullanabilir sünnettir ama Hanefi'de kan bozduğundan Şafiler hep misva çıkarırlar namazdan evvel bu kuvvetli sünnettir. Hanefi'ler de yapsın ama ne vakit eğer ağzı kanıyorsa ağzı dığını bilen adam yapmasın çünkü Hanefi'de kan abdesti bozdu Şafii'de bozmadığı için onlar çalıyorlar Allah'ın izniyle <gülüyor> kuvvetli bastırıyorlar ben şimdi kuvvetli bastıramıyorum sadece dişlerin üstüne gidiyorum etlerin üstüne gitsem belki kanar bende de çok kanama olmuyor elhamdülillah ee, o bakımdan misvak ettim şimdi falan Niye ki e, ibadet yapacağız kıyam? Geceleri kıyam. Kıyam teravih'e söyleniyor. Yani teheccüd namazına söylenmiyor burada. Hadis-i şerifler Buhari'de üç tane say hadis-i şerif var. Birisi men sa'am ramazane, ikinci men kâme ramazane, üçüncü men qaame leylel kadri. Üçü de Buhari Şerif'te de der. Ramazan Şerif'te oruç tutan. Yani onu tutuyorsunuz elhamdülillah. İkinci Ramazan Şerif'te kıyam yapan. Kıyam ne demek? Teravih namazı kılan demek, teravih namazı kılmayan adamın Ramazan'da kıyam yapmamış, bu müjdeden mahrum olun. Dördüncü Kadir Gecesi'ne kıyam yapan. Kadir Gecesi kesin olmadığından en ümitli geceler, son gecelerin tek geceler. Mekke, Medine'de bizle beraber yaptığından elhamdülillah bu sene bir ihtilaf çıkmıyor. Bazı ülkeler ihtilaf yapar. İran, Pakistan, İran bazen iki gün atlatıyor zaten. Bayramı karıştırıyor. Onu bilmem. Onlara itibar edilmez zaten. Ama Suriye-Irmestan'da beraber olmamızda neden oluyor? Tek geceler aynı geceye geliyor. Yani şimdi tek gecelerimiz inşallah bayramda denk gelir. Ama tek gecelerimiz aynıdır. 21, 23 falan. Ondan evvel çok önemli bir gecemiz var. 17. gecedir. O da tek gecedir ama son 10 geceden evvel geliyor. Bunlar da uyanık olacağız inşallah. Kadir Gecesi'ne mutlaka denk geleceğiz inşallah. Her kim Kadir Gecesi'ne kıyam yaparsa, kıyam yine teravihle eda oluyor. Bir adam teravih kılsa, teheccüd kılmasa bile o gece kıyam yapmış oldu mu? Oldu. Ramazan'ın kıyamı tamam mı? Tamamdır. Çünkü hadis-i şerifteki maksadı, bütün şarihler teravih diye zikrediyorlar. Teheccüd eftaldir, Tabii ki teheccüdün faziletleri çoktur. O nurun hâlâ nur olur. Ziyade namaz, fazla namaz çok daha sevap kazandırır. Çünkü Ramazan-ı Şerif'in gecelerinde secde, yani secdeyi artırmak lazım. Nafile namazları artırmak lazım. Mesela her gecenin bir de ayrıca nafile namazını yazdım size dergiye. Ramazan kitabında yoktu Sonra gördüm onu. Bu sefer dergide yazıyorum onu şimdi. Mesela, efendim, bu gecenin teravihi, terâvîhi yani beşinci gece teravihi. işte Mescid-i Aksa'da, Mescid-i Haram'da değil mi? Kabe i Muazzama'da, Ravza-i-Mtâra'da, Mescid-i Aksa'da en büyük mabetlerimizde, mescitlerimizde terâvîh namazı ibadet yapmış gibidir. Mesela bu gecenin teravi söylüyor. Ama bir de ayrıca namazı var. Onda tarifi var. Mesela beşinci gecede kaç rekat kılınıyor, neyle kılınıyor ne müjdesi var, ne mükafatı var. Şimdi mesela saadet-terâvihle iktifa etmemek lazım. Ama adam diyor ki, ben teheccüd kılacağım diyor. Ee, bu teheccüdün dışında mı bunu kılayım diyor. Ben de diyorum ki, bu teheccüde sayılır. Yani tehecc kılacağın teheccüd namazının, mesela burada kaç rekat? E diyelim ki beşinci gece namazı, efendim, ee, sekiz rekat diyor. Sen ne kılıyordun? On iki rekat. Sekizi buna kılarsın, on iki de ilave yapıyorsan dört daha kılarsın. Tehcürün yine 12 olmuş olur. Çünkü bu da gece kıldığın için tehcüre dahildir. Anladın mı? Ama mesela burada Fatiha'dan sonra üç kere Sebbihism Rabbikel Ale. Bu Sebbihism bilmeden olmayacak herhalde. Çok geçiyor hadislerde bu Sebbihism Rabbikel Biraz da uzun sure ama yavaş yavaş ezberleyin bence. 3 ayet 3 ayet, 3 ayet 3 ayet. Namazda okuya okuya okuya okuya. Altı olur, 9 olur eklersiniz. Birkaç gün 3 ayetin üzerinde durun. Bir hafta ben size ezberlemenin kolayını söyleyeyim. Devamlı onu okuyun üç ay. Sonra öbür üç ayeti okuyun. Sonra bir iki gün geriden alın, birkaç gün sırf altı ayeti birden okuyun. Birkaç gün. Namazlarda. Anladın mı? Namazda okursan kuvvetli oluyor. Namazda okumadığın dışarıdaki kuvvetlenmez. Hıfs için yani. Böyle böyle üç altı dokuz, Âlâ suresini okusanız yol olur ama burada diyor üç kere Âlâ suresi, üç kere İhlâ suresi, iki kere de Feraknâs suresini okuyarak sekiz vekat kılsa meleklerin istiğfarına nail olur. Yani melekler onun günahlar için, affı için mağfiret talep ederler. Bir de zenginlik kapıları açılır diyor. Oo, bu çok önemli. Zenginlik kapıları açılır. Maddi manevi yani. Amel etmek lazım. Şimdi ne buyurur? Her kim Ramazan-ı Şerif'te oruç tutar, kıyam yapar yani teravih kılar. Sonra Kadir gecesinde kıyam, Rabbim üçünün de kıyamına ve sıyamına muvaffak eylesin. Amin. İmanen, birinci şart, iman edecek. İman ne demek? ehl sünnete göre itikadını düzgün yapacak. Dün Ebu'l-Leyz Temerkendi Hazretleri'nin dün gece savurda okudum. E, koca fakih Ebu'l-Leyz. Orada diyor ulema, o da kendinden evvel geçmiş bütün ulemayı diyor Yani o da İmam Maturidi döneminde falan yani. Diyor ki tekamu, Rabbimiz Allah'tır" dediler sonra da istikamet gösterdiler. Oradaki istikamete bütün ulema ne mana verdiler diyor? İstikamet dedi Ale-i Sünneti ve Ale-sünneti ve cemaat. Sünnet ve cemaat, Ehli Sünnet'in itikadında düzgün gittiler. Bir ufak ayrılan ne Ramazan'ın hayrını görür, ne orucun bereketini görür, ne teravihinden sevap alır. Ne kadir gecesi ona gelir. Bir adam kader yoktur dese, bu İslam oğlunun kafasına gitse diyormuş ki, her ağzını açıyor benden bahsediyor diyormuş. Ölene kadar senden bahsedeceğim. Çünkü kaderi inkar ettirirsen milleti imansız edersin. Ben bu milletin imansız olmasına tahammül edemem. Çünkü seni dinleyen sana uyanlar var, onları kurtarmamız lazım. Bunun için ehl sünnet itikadını muhafaza. Bu adam ehl sünnet olabilir mi? sünniyim dese sünni olabilir mi? nüfus kağıdında sünni yazmakla olan adam sünni mi oluyor? Yani eskiden vardı mezhepte yazıyorlar şimdi onlar kalktı ama nüfus kağıdı bu adam olmaz ki adamda din yok iman yok yazmış oraya hanefi ne hanefisi ya? müslüman olsun önce hanefi olmadan önce <gülüyor> hanefi nasıl olacak? müslüman olmayan hanefi olabilir mi? müslüman olmayan sünni olabilir mi? sen bir defa kaderi inkar eden müslüman olabilir mi? Amen de kaderi, kayrı ve şerri, adamı Âmentü inkar ediyor. Daha adamı anlatamıyoruz mesele nedir? ehl sünnet itikadını kaybeden bir adam, şu anda birçok ilahiyatçı ehl sünnet değildir. Mustafa Karataş. Asla ehl sünnet olamaz. İsa aleyhisselamın ineceğini sahih ve mütevatir hadisleri inkar ediyor. Mesela, Mehmet Okuyak asla. E şimdi bu adam sabaha kadar teheccüd kılsa veya Kabe'ye gidiyor, bunlar ömreye gidiyor. Bunlar teravih kılsa, efendim, ehl sünnet itikadından karış ayrılan kıyam yapıyorum dese, katimle bile kılsa bunun günahları hafı olur mu? Olmaz. Çünkü hadis-i şeriflerde diyor ki imanen bu Bukhara hadisinde ilk şart iman İman neye bağlı? ehl sünnet vel cemaat olmaya bağlı İslam eşittir ehl sünnet vel cemaat Kur'an eşittir ehl sünnet vel cemaat Çünkü sünnet ve cemaat demek Allah ve Rasulünün yolu demektir İstikamet de bundan ibarettir Ayrılan helak olmuştur Allah cümlemizi muhafaza eylesin Adam teravih kılmaz kurtulur, öbürü teravih hatimle kılar kurtulamaz çünkü imanı yok. İman olmadığı zaman hiçbir namaz, hiçbir amel fayda vermez. Allah'ın isimlerini doğru bileceksin. Sıfatlarını ezbere bilemeyebilirsin. Yani herkes ezberleyemez. 99 ismi şerifi, daha 1001 ismi şerifi var. Herkes bunları ezbere bilemeyebilir. Ama sıfatlarını bilecek. Adam derse ki Vehhabi gibi Allah arşta oturuyor haşa. Allah oturur mu Haşa? Allah iniyor gökten yere Haşa. Bu hadislere yanlış mana veren Vehhabiler, Selefiler, bunlar ehli sünnetten çıkarlar. Çünkü Allah'ımıza Celle Celaluhu yakışmayan bir sıfat isnat ettiler. Bu ehli sünnet hassas bir meseledir. Sen her şeyden evvel imanını tasfiye edeceksin. Biz orada iman İslam ilmihalinin başında 120 sayfa özetle bu konuda ibarettir. Orada kader de var. Orada müteşabih ayetler de var, orada müteşabih sıfatlar da var. Allah muhafaza milleti kandırmasın bu serseriler diye. Bunların hepsi beyan edilmiş. Kısaca ve özetle. Birincisi iman gelir ve ikincisi ihlas gelir. İhtisap demek, adam el-i sünnete göre itikadı düzgündür. Efendim, imanında hiçbir problem yok, sorun yok. Amma ve lakin, ihlas yok. Ne demek ihlas yok? Gösteriş için kılar. Mesela diyor ki, kim diyor, ben teravihe gideceğim ama sen gelirsen ben de giderim gibi kendi namazını, teravihini veya orucunu Arkadaşlar arasında oluyor böyle şeyler Ben işte yarın tutalım mı tutmayalım mı? Ya Ramazan orucunda bile tutalım mı tutmayalım mı hesap edenler var ha Yarın maç var tutmayalım Hani antrenman yapanlar Fatih Terim fetva verdi ya He? Biz onları yene tutarız dedi ya Sen onları yene yanarsın Ondan sonra öyle fetva veriyor işte bu zamanda. Diyanet iş yapmayınca bütün ne onlar teknik teknik direktörcüler maç hakemleri bile başlayacak şimdi fetva vermeye yakında. Çünkü Diyanet e, beyan etmiyor. Ya açıklasana kardeşim antrenman, okul, imtihan böyle şeylerden oruç terk edilemez. Bunlar haramdır falan desene ya. Allah Allah. E bize sorana diyorum. Ya sana sorana niye diyorsun? Sormadan söyle. Allah onlara da vazife yapmayı nasip eylesin. Amin. Ondan sonra. Başka işleri yok. Cübbeli Hoca konuşmasın. Dertleri o. Cübbeli Hoca konuşmazsa tamam. Programa izin veriyorlar camilerde. Cübbeli Hoca konuşacaksa programa izin vermiyorlar. Ben ne anlatıyorum da beni durduruyorsunuz? Ben hakkı söylediğim için. Buradan da anlaşılıyor ki doğru yoldayım. Buradan da anlaşılıyor ki doğru yoldayım. Çünkü önüne gelen, danıştırıyorsunuz. He? Adam ee, Diyanet'in kanalında çıktı o, Kur'an'ı değiştirmek lazım diyen adam ya, ilhamı bilmem ne. Diyanet'in kanalında çıktı. Kur'an'ı değiştirmek lazım. Onlara serbest, cübbeli konuşursa sıkıntı çıkıyor. Ne sıkıntısı çıkıyor? Hiçbir sıkıntı yok. Doğru söyleyeceğiz. ehl Sünnet, Kur'an'ın ta kendisidir Biz başka bir şey konuşamayız. Birincisi iman edeceksin düzgün, ikinci vahtisâben ihlâs. Bu da nasıl mesela? Allah için kılacaksın. Şimdi bu gece teravih eda edilecek inşallah. Niçin kılacaksın bunu? Allah için kılacaksın. Sen kalkar da arkadaşlarla böyle ne diyeyim sana e, sözleşir gibi, ne diyorsunuz işte, birbiriyle şartlaşır gibi. Sen gidersen ben de geleceğim hadi. Böyle yapıyorlar bazen ha. Sen gelirsen bu gece tera, ben de gideceğim. O da diyor tamam ben gidiyorum diyor, o da bu sefer geliyor falan. Kimisi lafını yiyor, kimisi de geliyor. E şimdi sen Allah için gitmen lazım teravihe. Sen diyorsun ki sen kılarsan ben de kılacağım. Veya bazıları şöyle diyorlar, işte yarın tutalım mı, tutmayalım mı? Sonra diyorlar, işte bir sen o, o şeylik öbürüne şart veriyor, sen tutarsan ben de tutacağım. O da tamam ben tutacağım diyor, o da tutuyor. İşte bu. Sonra öbür tutan da bazı kere duvarın arkasına geçiyor, onu kandırdım, ben gizli yedim diyor. O daire dava. Neyse, şimdi hal böyle olunca, hadis-i şerifte buyuruyor ki, bu şirktir. Bu şirktir. Yani, tabii ki kafir olup kavur olmak anlamında değilse de, büyük bir riyadır. Ve şirktir. <gülüyor> Namaz kılıyor gösteriş. Yani ne demek? Sen kılarsan ben de kılarım. Bu tamamen gösteriş. Bu kesinlikle şirk koştu diyor. Bu Kurtubi tefsirinde de geçiyor bu hadis-i şerif. Ve mem bir süyamen yura'i Oruç tutuyor. Efendim sen tutarsam ben de tutarım. Bağlamış kendi orucunu onun orucuna. E hani Allah için tutacaktık ne? Dü bütün dünya tutmasa da ben tutarım desene ya. Bütün millet teravih terk etse de ben kılarım desene ya. O zaman Allah için olur. Ama o görsün bu işitsin derse, düşünürse fekad eşrek. Bu adam da şirk koşmuş olur. Allah muhafaza eylesin. Kabiri hatırlamak, ölümü hatırlamak bu hususlarda insanı ikaz ediyor insana uyarı veriyor ve insana ibadete karşı kuvvet veriyor ya şimdi kabirde yatanlar bu gece teravih, teheccüd kılmak imkanı bulsalar kılarlar mıydı? zaman anladılar mı iki rekat namazının ne kadar üstün olduğunu anladılar mı şimdi? iki rekat ver bize ya Rabbi siz bitirdiniz sermayeyi tükettiniz e bila ila illallah demeye ver ya Rabbi geçti geçirdiniz vakti kaçırdınız. E bir şu Allah diyecek kadar vakit ver bari. Hani zannediyorlar ki saniyesi az olursa belki verir. E mevla bu o kadar ömür verdimse, E velem nuammerkum Düşünüp yola gelecek, vaaz dinleyip öğüt alacak, tevbe edip e, ameli salih edecek. İnsana yetecek kadar yaşatmadın mı sizi? Mahşer'de soracak bunu. Hiç kimse diyemeyecek ki yaşatmadın. Çünkü neden? de ya, çocuk ölmüş 13 yaşında. Mevlada bulacak. Ben senden 20 senelik ibadet istemedim ki. Ne vakit öldün Ne vakit bulu erdin? 11 yaşında. Ne vakit öldün? 13 yaşında. İki sene cenneti kazanıyordun. Veyahut adam buluermiş. Veyahut da yeni Müslüman olmuş. Bir adam yeni Müslüman olduğu anda ta ondan sonraki yatsı ona farz olur. Akşam namazından sonra Müslüman olana akşamı kaza etmesi gerekir mi? He? Evet. E niye? Ehliyet ve ehliyeti yoktu yani, namaza ehil değildi, çünkü müşrik idi, yeni müslüman oldu, anladın? Yaşar Nuriye'ye sormuşlar, demişler ki, ya demişler, hiç demişler, namaz kılmadan da cennete girilebilir mi demişler acaba? Demiş ki, öyle bir sahabi biliyorum. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Doğru söylemiş, öyle bir sahabi var. Ama neden? Yolda giderken harbe cihada, orada Rasulullah'ı gördü, Müslüman oldu, hiç daha namaz mesele farz olmadan, yani vakit geçmeden, kusül bir şey alamadan şehit oldu, kafirlerle savaştı, hiç namaz kılmadan, anlı secdeye değmeden cennetlik oldu mu? Hem de sahabeden oldu. Yahu ilerisini okusana, Bektaşi gibi namaza yaklaşmayın diyor. Bunun hocası da öyleydi. Cansız mu? neydi o? Cansız hoca vardı. Mustafa cansız mı bir şey? Trabzon'da Cansız da Bunun kocasıydı o Ama fetvaları hep doğru verildi Diyanet bile bir şey anlamadığı zaman fetvayı ona sorarmış ta o zaman Kitabın ortasından Fetvası çok düzgün idi, ha Söver sayar ağzı da bozuk Ondan sonra Anasına şikayet etmişler Bu senin oğlum büyük hoca oldu ama namaz kılmıyor O da gelmiş anas demiş Uşavum demiş Neler duyayım demiş Namaz kılmıyor şunu öyle mi demiş demiş anacığım demiş. Namaz kılanların zemmi hakkında o kadar ayetler var ki sen duysan sen de bırakırdın demiş. <gülüyor> Doğru demiş. Yani feveylülil musallin. Vay o namaz kılanların haline. Cehennemin dibindeki veil vadisine gidecekler. 70 sene gidecek de dibini bulamayacaklar diyor. Kur'an söylüyor veil vadisi. Hangi namaz kılan ama işte aynı Bektaşi usulü duruyor orada. Ula ne duruyorsun orada? Ellediğineum An salatim sahun namazlarından gaflet edenler. İşte onun için alimler veliler ne dediler? Allah'a hamdolsun ki fi salatim sahun buyurmadı da an salatim sahun buyurdu. Çok hamdettiler. Biz bir şey anlamadık ne biçimiş Eğer fi salatim buyursaydı namazın içinde gaflet ediyorlar. O zaman hepimiz yanmıştık namazın içinde 40 yere gidip geliyoruz. Bir de bakıyoruz neredeyim falan düşürüyoruz ya. Kaçıncı rekattayım? Secdeyi 3 mü yaptım? Namazlarında gaflet ederler. Buyursaydı yanmıştık helak olmuştuk. Hamdolsun ki namazlarında gafildirler. Buyurmadı. Ya ne burdu? Namazlarından gafildirler. Namazlarından gafil. Ya ne demek vakit çıktı adam namazdan haber yok. Namazdan gafil. Yani namazı hiç kılmıyor. Biz namazdan gafil değiliz elhamdülillah. Namazın içinde gafiliz, Allah zâkire çevirsin, fatuket. Allahu salli ala seyyidim Muhammedin ve ala Şimdi onun için anasına ne demiş? Demiş ki, namaz kılanlar hakkında ne ayetler var, hele bir duysaydın demiş, sen de namazı bırakırsın. Yani e, yani namazdan gafil veyahut da namazın içinde gösteriş yap. Gösteriş yapıyor. E sen gösteriş yapma da kıl. Yok gösteriş tehlikesi olduğu için hiç kılmayayım da Böyle bir mantık mı olur ya? Gösteriş tehlikesi var, kılmayayım daha iyi. Onun için diyor yani. Nice kılanlar var demek istiyor, gösteriş yapıyorlar. Onlardan olmamak için kılmıyorum demek istiyor. Yani, bu da öyle demiş. Tam programın sonunda demez mi ki? Öyle bir sahabi biliyorum. Ya la namaza yaklaşmayın diye Kur'an'da ayet var. Ama ilerisinde oku. Ve entüpsükâra, sarhoş iken yaklaşmayın. Sen sarhoş ikeni koymuyor, namazdan yaklaşmayın. Allah buyurdu ki namaza yaklaşmayın. İşte bu kafa onun için, şimdi de aynı şeyi tatbik ediyor. Yani laf cambazlığı ile beraber ilerisini söylemiyor. Halbuki namazın vakti üzerinden geçmedi ondan. Bir namaz vakti girip, girip çıkmadan şey olduğu için. Bundan dolayı, şimdi biz efendim Haklı söyleyeceğiz, doğru söyleyeceğiz, doğru dinleyeceğiz. Ölüm ve ahiret hallerinden haberdar olanlar daima bu işte efendim bu işi konuşanlar, dinleyenler ibadete karşı hevesli olurlar. Asla bir vakit namaz mümkün mü yani bir vakit namaz üzerinden geçirecek. Ölse o vakti kaçırmaz geçirmiş. Ama uykuya kaldı, saat çalmadı, pil şarj bitmiş. Hani hesabı yapmış o Mevla onu af eder. Unutan oluyor bazı kere. Kıldım zannetiyor tam ya. Yaşlandıkça da çok oluyor bu mesele yani. Hatta yaşlılardan ben duyuyorum kılmadım diye bir daha kılıyor, bir daha kılıyor. Yani vesvese geliyor şey. O ayrı bir şey. Ama bilerek üzerinden namaz efendim geldi. vakit çıkana kadar sana pay var. Çıkmayan açtı. Daha hiç bir iş yapamazsın. Ancak o vaktin farzını eda edeceksin. Her şey haram olur sana. Onun için size Allah 11 ay verdi. Bir ay da kendine tahsis etti ramazan Şerif'ten sakının! Çünkü her aydaki günahlarınız bir günah olursa ramazan Şerif'te bu katlanır. Haram ay değil. ramazan Şerif haram ay değil. Dikkat edin. Dört haram aydan biri değil. Haram ayda olsa kat kat katlanır. Yine Mevla bunu, bunda işi kolay etti. Çünkü mağfiret vesilelerini teksir etti. İftarda cehennemden azad ediyor. sahurda cehennemden azad ediyor. İşte İnanarak ve ihlas ile ve sırf Allah için tutarsa, teravih kılarsa, Kadir Gecesi'nde teravih kılarsa غُفِرَ لَوْمَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِ İki şartı yerine getir yani imanın sağlam olsun, eli sünnete göre olsun bir de ihlasın yerinde olsun ne demek? hani namazın içinde gaflet geldi, o değil bu bu kılarken niyetin sırf Allah için kılmak demek, onu söylüyor elhamdülillah o bizim ekseriyetimizde var yani sen kılarsan kılacağım senin gördüğün yerde tutacağım. Böyle bir şey biz yapmayız elhamdülillah. Dolayısıyla iki şartı haiz bulunuyoruz elhamdülillah. Ne oldu? Geçmişin silindi, bütün günahları mağfiret olundu. Bu kadar kolay bir şey. E zaten yaptığın bir şey. Orucu tutuyorsun, teravih de kılıyorsun barak adam. Her gece kılan Kadir gecesinde mutlaka rastlar mı? E mutlaka rastlar. Çünkü Kadir gecesi Ramazan dışında değil. Hal böyle olunca Ramazan'dan adam ne olmaz? Günahkar çıkmaz. Ramazan'dan çıkan bir Müslüman mutlaka affolunmuştur. Onun için Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ'dan niyazımız bu mübarek ayda, bu mübarek gecede, hele ki cuma geceleri. Cuma hakkında ayrı ayrı faziletler var. Mesela Ramazan şerifte bir cumanın fazlul cüm'at fi Ramazan Ramazan'daki bir cumanın diğer cumalardan fazileti. Bu gece cuma gecesi ama Ramazan'da ilk cuma gecemiz değil mi? Şimdi geçen hafta Ramazan değildi Cuma gecesi. Şimdi bu Cuma gecesi, Cuma gecesinin faziletleri bitmez. Ama yarınki günüyle beraber bunun diğer cumalardan ne kadar üstünü var? Kefazlı Ramazan alâ sahir-i Ramazan ayı diğer aylardan ne kadar üstün? E kıyas yapılmaz. On bir sultanı diyorsunuz. Etâküm Seyyid-i Ayların efendisi geldi size buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyid-i Ayların efendisi Ramazan ayındır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. E şimdi Ramazan ayı diğer aylardan ne kadar üstünse Ramazan'ın cuması diğer cumalardan o kadar üstün. Zikri artırmak lazım. salavatı artırmak lazım. Duayı artırmak lazım. Şimdi vakit azaldı. Derginin sonunda bir dua yazdım, bir zikir yazdım. Fakat işte çoğu yazdıklarımı anlatamadan ay bitiyor. Bu hadis-i şerifi de rivayet edeyim. 5 zikirde bulunana 5 kabul dua sözü var. Son sayfa 96. Şimdi hadis-i şerifte buyuruyor. Bunu Ramazanda çok meşgul olabileceğiz. Şey kısa bir şey, kolay bir şey. Hadis-i şerifin kaynakları burada yazılmış. Ma subbahu ve la subbahu len bi avqabili. subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu Ben de benden önce bu kadar peygamber geçmiş. Benden öncekilerde şu tesbihten daha faziletli hiçbir tesbih yapmamışlar. Tesbih ne demek? Allah'ı tenzih etmek. Tenzih ne demek? Allahu Teala'yı noksan sıfatlardan uzak tutmak. Yani uzak olduğunu ifade etmek. Sen Allah'ı uzak etmiyorsun. Allah'ın uzak olduğunu zikrediyorsun. İfade ediyorsun. Dolayısıyla e, bu hangi lafızla oluyor? Bir de zikir var mesela. Tabi la ilahe illallah zikirdir. La ilahe illallah tevvulac şerike lehu'l mulk ve'l hamdu leh ve huve kadir. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Eftal-i ve duai'l enbiya' ya günü dünya kurulduğundan Adem Aleyhisselam da Arafat'ta vakfe yaptı. Biliyorsunuz ilk hacı yapan eee Havva annemizle buluştuğu nokta zaten Arafat. Arafat günü günlerin eftal günü benim de Benden önceki peygamberlerin de yaptığı duaların en fazileti. Halbuki zikirdir ama dua diyor. Ne demek istiyorum Bir adam desek la ala Allah ve teala sherikele, laul mülkule ulu hamdü veu ala kullişin kadir. Bu Allah tevhid ediyor. Ee, şeriki olmadığını beyan ediyor. Tek bir de var. Yok, laul mülkule <gülüyor> Mülk ona ait. Ham donamaksuz. hamd var bunda. Tevhid var bunda. Zikir var bunda. Ama buyuruyor ki, bu duadır. Çünkü ne demek istiyor? Bir insan Allah'ı methettiği zaman, tenzih ettiği zaman lisanı haliyle ne demiş oluyor? Yani, Ya Rabbi ben senden efendim bir ee, borcumun ödenmesini için kapı açmanı istiyorum dese bu mu daha tesirlidir? Yoksa dese ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, birdir, ortağı şeriki yoktur. Mülk ona aittir. Mülk. Seninki para kaç lira? On bin lira. Sen kime ne söylüyorsun? Mülk ona aittir. Bu senin bin lira kaç lira be? Hepsini bir dakikada ödetse hep şey. Hamd ona mahsustur. O her şeye gücü yetendir. Yani ne diyorsun? Ben ne istiyorum? Kanserden şifa istiyorum. Veya borcuma eda istiyorum. Veya çocuğumun ıslahını istiyorum. Çocuğum başıma bela oldu. Asi oldu, eşkıyı aldı çocuk. O her şeye kadirdir. Bak manayı düşünerek okuduğun zaman. Burada ne denmiş oluyor? Ya Rabbi senden başka ilahi yok. Kime yalvarayım? Sen tek sinir ortağın yok, kimden ne isteyeyim? Ortağın yok ki gideyim ona müracaat edeyim. Mülk sana mahsus, e bu kadar zengin geçinen insanların hepsi hepsi senin mülkünden. Onun için ben esas malikül mülk sensin, mülk sana mahsusdu, senden istiyorum. Ham sana mahsus, bütün iyilikleri sen yapabilirsin. Anam babamı iyilik edemez. E sen her şeye gücü yetensin. Yani benim şu işimi de görürsün, sana zor bir şey yok ki. Her şeye kadirisen kanseri de iyi edersin. Her şeye kadir isen çocuğumu da ıslah edersin Borcumu da ödettirirsin Bana iş de buldurursun Bana eş de buldurursun Öyle mi? Onun için ne buyurdu? Benim de benden önceki peygamberlerin tümünün de Arafat'ta yaptığı duaların en fazilet zikirdir ama Zımnen ne demiş oluyor? Dua yapmış oluyor Çünkü beni zikredenin Zikirle meşgul olanın Duasını reddetmem Yani kalbinde niyet tutsa Diliyle istemekten daha eftal ama diliyle de ayrıca isteyebilirsin bu zikirdir diyor burada da ne buyuruyor ben de arafe günü benim de benden önceki peygamberlerin de söylediği zikirlerin en faziletlisi duaları neymiş la ilahe illallahü ehdehu la şerike la ilahe illallahü ehdehu la şimdi burada ne buyuruyor benim de benden önceki nebilerin de tesbihlerinin en faziletlisi neymiş buyurun bakalım subhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallah. Allahuekber. Her kim bunu 5 kere söylerse Allah Teala ona beş tane dua kabul hakkı verir. 5 tane dua kabul hakkı veriyor Şimdi Sahabeden Allah'tan da ayrıca bir rivayet var. Bir çölden bir zat geldi. Arabi. Ne demek? Çölden bir zat geldi ama sahabeden oluyor. Resulullah'a geldi sallallahu aleyhi ve Bana gelmedi ki. Bana gelseydi hiçbir şey olmazdı. Ama Rasulullah gelince ne oldu? Allah Allah. Sahabeden oldu ya. Ne kazandılar? Dedi ya Resulallah. Allimni kelamene kulü. Bana bir dua öğret ben onu söyleyeyim. Ya zaten sahabeyi ramazat Ömer Osmanlılar Rıdvanlı Aleyhi Mecmuin hep ne beklerlerdi? Ya derlerdi. Çölden, sahradan biri gelse de. Onlar acayip sorular soruyorlar. Biz utanıyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de hayal ediyoruz. Onun Onların sormasıyla biz de bir şey öğrensek. Bir Arabi geldiği zaman sevinillerdi. Bakalım şimdi neler soracak. Arabiler de çat, çat, başa baş yani. Derdi yarasıyla. Bana bir şey öğret onu söyleyeyim Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. La ilahe illallah teala sherikele. Allah ekberu kabira. Ve hamdulillah kathira. rabbil alemin. La hafle wa la qulat illa bilail. Azizil hakim. Başka bir şey şimdi bu. Ama hep bildiklerimiz. Fakat kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem burada ne yaptı? La, la Allah de, bir, Allah demedi, bir. Allah'a kubarak, tekbir iki. Velhamdülâ kesîrâ, üç hamd. Sübhânâ rabbilâ tesbih, dört. La havle velâ gûte, alil azîm demedi. Billâil azîz hakim dedi. Bu hadis-i şerif sahittir. Müslim, Müslim. Şimdi bunları söyledi. Bedevi durdu dedi ki, فَهَاُولَا اَلِي رَبِّي فَمَالِي Bunlar dedi Allah'a aittir, Allah'a gitti dedi. Bana ne döndü bundan dedi, bana ne var? Kendim için ne isteyeyim dedi. Görüyor musun? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, sen ne uyanık çıktın dedi yani. Allah'u maghfirli, verhamni, vehdini, verzuğuni. Sen de, de ki, madem bu beşlik yaptın, sana Allah dua hakkı verdi. Sen de ki, Ya Rabb beni affet, Ya Rabb bana merhamet et, Ya Rabb beni hidayet et, Ya Rabb bana rızık ver. Görüyor musun? Hemen diyor ki, hani ben size derdim ya, hemen bir şey, bir namaz, bir şey söylüyorum. Size hemen sevabını soruyorsunuz. Arabi öyle yaptı. Bunlar Rabbimin dedi ya. Bana ne döndü bundan? Dedi sana da 5 dua öğreteyim. Bak ne buyurdu? Her kim bu tesbih Subhanallah, Elhamdülillah, Lâ ilâhe yukarıdaki cikir. Aşağıda başka hadis var. ikisini karıştırmayın. Hem onu yapın. Hem onu yapın. O başka, o başka. Aşağıdaki duada 4 var. Yukarıdaki duada 5 var. Tamam mı? 5 kere söylersen ama yukarıdakini 5 kere söyleme şartı var. Aşağıdakini bir kere söylesen de oluyor. Anladın mı? Hadisleri doğru okuyun. Beş kere söylerse Allah ona beş dua hakkı verir. Allah magfirli, Ya Rabbi benim günahlarımı bağışla mağfiret. Varhamni evet. ya Rabbi bana rahmetinle muamele eyle, acı. <gülüyor> ve afini, belalardan kurtuluş, afiyet ver. Varzukni, <gülüyor> bana rızıklarmışsan ile ve arşitni, beni irşad eyle. Yani doğru yol neredeyse beni o yola ilet. Bu beş kere, ve elhamdülillah diyene beş tane dua hakkı var tam Ramazan-ı Şerif'in sehurlerde, seherlerde, iftarlarda tam kabul saatlerinde nazik ve hassas anlarda bizim için çok büyük bir hazine ama nasıl bir hazine? nasıl bir hazine? öyle buyuruldu sallallahu aleyhi ve sellem insanlar altını, gümüşü stok ettiği zaman insanlar malı, mülkü yığdığı zaman sahabe-i kirama der siz de şu kelimeleri hazineleyin. Siz de şu duaları, şu zikirleri stok yapın, stok yapın. Ahirete çok zengin çıkacaksınız. Onların paraları burada kalacak ama sizin zikirleriniz orada size ebedi saadet kazandıracak. Onun için bunlar 96. sayfadedir. Şimdi bu Allahu bildiğiniz bir şey. 5 kere okudun, 5 istek hakkı var. Hemen aşağıdaki gibi dua arada salavat getir başında sonunda kesinlikle mağfiret hasıl oldu. Allah rahmeti geldi, rızık kapıları açıldı, hidayet kapıları açıldı, ondan sonra irşat kapıları açıldı. Üsttekini ayrı yapın, alttakini ayrı yapın. Ramazan-ı Şerif'in faziletlerinden mahrum olmamanız için beş kere zikir yapıyorsun, beş tane kabul dua alıyorsun. Nerede var bu bolluk ya? Ancak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesinde var. Onun talim ettiği dualarda var, zikirlerde var. Kimse Allah'a kendi kafasıyla ulaşamaz. Kimse cennete, sünnete ittiva etmeden vasıl olamaz. Kimse bu zikirleri, bu hidayetleri istemeden kendini cennette bulamaz. İstediği kadar ibadet yapıyorum zannetsin, hayır yapıyorum zannetsin. İlimsiz ibadet olmaz. Ev evvela ilim. Sünneti bileceksin. Hadis-i şerifleri dinleyeceksin. Sohbetlere iştirak edeceksin. Ondan sonra amel edeceksin. İlimsiz amel olmaz. Ondan sonra da Rabbim ihlas nasibi eylesin. Cümlemizi... İflastan muhafaza eylesin Amin